Global Population Speak Out Projesi Güneybatı Virginia'da düpedüz savaş alanında yaşıyoruz. Dağları havaya uçurmak için günde 3,5 milyon pound yani 1500 tondan fazla patlayıcı kullanılıyor her gün. Topluğumuzu, evlerimizi dinamitliyor, bizi zehirliyor, yıldırmaya çalışıyor. Yoksulluğu o kadar önemsemiyorum ama dinamitlenmiş ve zehirlenmiş olmayı önemsiyorum. Ölü bir gezegende hiç kimse için iş yok. Judy Bonds Aşırılıklar gezegen, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi.